Pavlus'tan Selaniklilere 2. Mektup 3. Bölüm Son olarak kardeşler, Rabbin sözü aranızda olduğu gibi hızla yayılıp yüceltilsin diye bizim için dua edin. Ahlaksız, kötü insanlardan kurtulmamız için de dua edin. Çünkü herkes iman etmiş değildir. Ama Rab güvenilirdir. O sizi pekiştirecek, kötü olandan koruyacaktır. Buyurduklarımızı yaptığınıza ve yapacağınıza dair Rabb'e size güveniyoruz. Rab, yüreklerinizi Tanrı'nın sevgisine, Mesih'in sabrına yönelsin. Kardeşler, bizden aldıkları öğretilere uymayıp, boş gezen bütün kardeşlerden uzak durmanızı Rab İsa Mesih'in adıyla buyuruyoruz. Bizleri nasıl örnek almanız gerektiğini kendiniz biliyorsunuz. Çünkü biz aranızdayken boş gezenler değildik. Kimsenin ekmeğini karşılıksız yemedik. Herhangi birinize yük olmamak için uğraşıp dedindik. Gece gündüz çalıştık. Yardımlarınızı hak etmediğimiz için değil, izleyebileceğiniz bir örnek bırakmak için böyle yaptık. Hatta sizinle birlikteyken şu buyruğu vermiştik. Çalışmak istemeyen yemekte yemesin. Çünkü aranızda bazılarının boş gezdiğini duyuyoruz. Bunlar hiçbir iş yapmıyor. Başkalarının işine karışıp duruyorlarmış. Böylelerine Rab İsa Mesih adına yalvarıyor, şunu buyuruyoruz. Sakin bir şekilde çalışıp kendi kazançlarından yesinler. Sizlerse kardeşler iyilik yapmaktan usanmayın. Eğer bu mektuptaki sözlerimize uymayan olursa onu mimleyin. Yaptıklarından utanması için onunla ilişkinize kesin. Yine de onu düşman saymayın, bir kardeş olarak uyarın esenlik kaynağı olan Rabbin kendisi size her zaman, her durumda esenlik versin. Rab, hepinizle birlikte olsun. Ben, Pavlus, bu selamı kendi elimle yazıyorum. Her mektubumun özel işaretidir bu. Böyle yazarım. Rabbimiz İsa Mesih'in lütfu hepinizle birlikte olsun.